En nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryade basarlar. Fakat onlara şöyle denilecektir: Bugün hiç boşuna sızlanmayın, zira siz bizden hiçbir surette yardıma mazdar olmayacaksınız. Ayetlerim size okunduğunda siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz. Geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız. Peki onlar, Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı? Yoksa, öne geçip gitmiş babalarına hiç gelmemiş olan, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi karşılaştılar? Yoksa şu aralarında yaşamış olan Resulü tanıdıkları biri olmadığı için mi reddediyorlar? Ne o? Yoksa, onda bir delilik var mı? diyorlar. Oysa o, onlara gerçeğin ta kendisini getirdi. Ama gerçek, onların çoğunun işine gelmiyor. Fakat gerçek, onların keyiflerine tabi olsaydı, göklerin de, yerin de, oralarda yaşayanların da düzenleri bozulur, yıkılıp giderlerdi. Halbuki biz onlara şan ve şeref getiren, öğüt veren kitap verdik ama, ne var ki onlar, bu dersten yüz çeviriyorlar. Ey Resûlüm! Yoksa bu hizmetlerine karşılık, sen onlardan bir karşılık istiyorsun da, bu kendilerine ağır geldiği için mi senden uzak duruyorlar? Fakat bilsinler ki en iyi karşılık sana Rabbinin vereceği karşılıktır. Çünkü o rızık ve nimet verenlerin en hayırlısıdır. Sen gerçekten onları dost doğru bir yola çağırıyorsun. Ama şu da gerçek ki ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar. Eğer biz onlara merhamet edip uğrattıkları belayı giderseydik yine onlar azgınlıklarında devam edip giderlerdi. Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip ona yalvarıp yakarmadılar. Aman ne zaman onların önüne ceza gününe mahsus zorlu bir azap kapısını açarsak işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler. Ey insanlar, Rabbinizin buyruklarına kulak verin çünkü sizde işitme ve görmeyi sağlayan kulak ve gözleri, düşünüp hissetmenizi sağlayan kalpleri yaratan odur. Şükrünüz ne kadar da az. Sizi çoğaltıp dünyaya yayan doğudur. Muhakkak yine onun huzuruna götürüleceksiniz. Hayatı veren de, öldüren de odur. Gece ile gündüzü peş peşe getiren de odur. Öyleyse hala aklınızı başınıza alıp bunları bir düşünmez misiniz? Ama böyle yapmak yerine kendilerinden önceki münkirlerin dediklerini dediler. Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha? Bize de daha önce babalarımıza da bu vaad edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi öncekilerin masallarından başka bir şey değil dediler.